Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi, 3. Bölüm. Fakat onların kalpleri, bütün bunlara rağmen, ne yumuşadı ne nemlendi ne de Allah saygısı ve korkusu ile titredi, katı, sert, kuru ve kafir kalpler bunlar, Yüce Allah'ın şu tehdidinin gerekçesi de budur zaten. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Böylece Yahudiler ile birlikte çıkılan tarih gezisinin bu bölümü burada sona eriyor, o Yahudi tarihi ki, baştan sona küfür, gerçeği reddetme, kaypaklık, inatçılık, hile, entrika, katı kalplilik, ruhsuzluk, serkeşlik, küstahlık ve fasıklıkla doludur. Bakara suresinin bir önceki bölümünde Allah'ın, c. c. Yahudilere bağışlamış olduğu nimetler ve onların bu nimetlere karşı sürekli olarak nankörlük etmeleri hatırlatılıyor. Bu nimetler ve nankörlükler kimi zaman kısaca, kimi zaman da uzun uzadıya canlı tablolar halinde gözler önüne seriliyordu. Bu bölüm en sonunda onların kalplerinin taşlardan daha katı, daha sert hale geldiğini vurgulayarak noktalanmıştı. Şimdi inceleyeceğimiz ayetler demetinde ise Yüce Allah Medine'deki İslam cemaatine dönerek Yahudilerden söz ediyor, onlara Yahudilerin hile ve fitne metodlarını, araçlarını gösteriyor, Yahudilerin tarihleri ve toplumsal karakterlerinin ışığı altında Müslümanları onların tuzakları ve entrikaları konusunda uyarıyor, onların sözlerine, iddialarına, fitne ve yanıltma amaçlı göz boyayıcı metodlarına aldanmamaları gerekiyor. Vurguluyor. Bu sohbetin uzunluğu ve değişik üsluplara başvurması, Yahudi tarafından Müslüman cemaatin önüne kurulan ve dinine karşı planlanan tuzakların ne kadar çok ve büyük olduğunu gösterir. Okuyacağımız ayetler zaman zaman Yahudilere dönerek, Müslümanların gözü önünde, onlardan alınmış olan kesin sözleri, sonra bu verdikleri sözlerden caymalarını, taahhütlerinden sapmalarını ve yan çizmelerini belgeleyen olayları, dümen sularında gitmeyi reddeden peygamberlerini yalanlamalarını, Öldürmelerini ve şeriatlerine ters düşmelerini, kaypaklıklarını, batıl tartışmalarını, ellerindeki kutsal nasları tahrif etmelerini bir, bir yüzlerine vuruyor. Yine bu ayetlerde Yahudilerin, Müslüman cemaatle giriştikleri tartışmalar, bu tartışmada ileri sürdükleri asılsız iddia ve deliller de gözler önüne seriliyor, bu arada Peygamber Efendimiz'den, salat ve selam üzerine olsun iddialarını çürütmesi, delillerini boşa çıkarması, davalarının asılsızlığını ortaya koyması, açık ve belirgin gerçeğe dayanarak onların kurdukları tuzaklara Müslüman cemaatin düşmesini ön dönemesi isteniyor. Mesela Yahudiler, cehennem ateşinin kendilerine sadece birkaç gün kadar dokunacağını, çünkü Yüce Allah katında. Özel bir mevkileri olduğunu ileri sürdüler, Yüce Allah Peygamberimize, onların bu iddialarına şu susturucu cevabı vermesini telkin ediyor. De ki, Allah'tan bu yönde söz mü aldınız ki Allah asla sözünden dönmez yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Yine onlar İslam'ı kabul etmeye çağrıldıklarında, biz, sadece bize indirilene inanırız, derler ve ellerindeki Tevrat'ı doğrulayıcı hakkey bir kitap olduğu halde ötesine inanmazlardı. Bunun üzerine Yüce Allah, Peygamberimize, kendilerine indirilene inandıkları yolundaki iddialarını çürütmek üzere onlara şöyle cevap vermesini telkin ediyor. Madem ki, inanıyordunuz, niye daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz, Musa size mucizelerle geldi, siz ise onun yokluğunda buzağıya taptınız, sizler böyle zalimlersiniz, hani sizden kesin söz almıştık, turu üzerinize kaldırarak size verdiğimizi kuvvetle tutun ve söz dinleyin, dedik, onlar ise, dinledik ve karşı geldik, dediler, kafirlikleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine iyice işledi, de ki, eğer inanıyor idiyseniz, imanınız size kötü şeyler emrediyor. Yine onlar ahiret yurdunun sırf kendilerine ait olduğunu, başka hiç kimsenin bu konuda kendilerine ortak olmadığını ileri sürüyorlardı. Yüce Allah, okuduğumuz ayetlerden birinde Peygamberimize, Yahudiler ile Müslümanların bir araya gelerek, yalan söyleyen tarafın canını alması, yolunda Allah'a dua etmeyi teklif etmesini, yani klasik deyimi ile Yahudileri, mubaheleye çağırmasını telkin ederek şöyle buyuruyor. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katında ahiret yurdu başka hiç kimsenin değil de sırf sizin ise o halde iddianızda samimi iseniz ölümü özlemle isteyin. Yüce Allah, onların ölümü temenni etmeye asla yanaşmayacaklarını belirtiyor, gerçekten de öyle oldu, çünkü onlar iddialarında samimi olmadıklarını bildikleri için Müslümanlar ile birlikte böylesine bir ölüm duasına girmeye yanaşmadılar okuduğumuz ayetler, bu tür yüze vurmaları, gerçekleri ortaya çıkarmayı ve yönlendirmeleri sürdürüyor, ayetlerin izlediği bu metot, Yahudilerin, Müslümanların saflarına yönelik hilelerini zayıflatıcı veya etkisiz hale getirici, onların komplolarını ve entrikalarını ortaya çıkarıcı, Yahudilerin klasik tarihlerinde meydana gelen olayların ışığı altında onların çalışma, tuzak kurma ve iddialar ileri sürme usullerini Müslüman umanların kavramasını sağlayıcı niteliktedir. İslam ümmeti günümüzde de Yahudilerin hile ve entrikalarının tehdidi altında yaşıyor, tıpkı ilk Müslüman atalarının bu hile ve tehditler altında yaşamış oldukları gibi, fakat üzülerek söyleyelim ki, günümüzün Müslüman ümmeti, atalarına son derece yarar sağlamış olan Kur'an'ın bu yönlendirmelerinden ve ilahi rehberliğin avantajlarından yararlanmıyorlar, oysa bu ümmetin Medine'deki ilk Müslüman ataları, dinlerine hem yeni doğmuş olmasına ve toplumlarının oluşum aşamasında bulunmasına rağmen bu yönlendirmeler sayesinde o günkü Yahudilerin hile ve entrikalarını boşa çıkarmışlardı. Günümüzün Yahudileri de aynı klasikleşmiş hile ve entrikaları ile bu ümmeti dininden soğutmaya ve Kur'anından uzaklaştırmaya çalışıyor. Amaçları, klasik silahlarının ve koruyucu cephanelerinin ellerinden alınmaması, Müslümanlarca işe yaramaz hale getirilmemesidir. Çünkü Müslümanlar gerçek güç odaklarından ve saf kültür kaynaklarından uzak kaldıkça, Yahudiler güven içinde yaşamaya devam edeceklerdir. Buna göre kim bu ümmeti dininden ve Kur'anından uzaklaştırmaya çalışıyorsa bilinsin ki, o bir Yahudi uşağı, Yahudi kuklasıdır. Bu işi ister bilerek, ister bilmeyerek, ister kasıtlı olarak ve isterse farkında olmayarak yapsın, fark etmez. Yine iyi bilelim ki, bu ümmet varoluşunu, gücünü ve üstünlüğünü besleyen tek ve biricik gerçek kaynağından uzak tutuldukça, Yahudi güven içinde yaşamaya devam edecektir. Sözünü ettiğimiz tek ve biricik gerçek kaynağı, bu ümmetin imana dayalı inanç sistemi, imana dayalı yaşama metodu ve imana dayalı şeriatıdır, İşte yol budur ve işte yolumuzun trafik işaretleri bunlardır. Şimdi de şu ayetleri okuyalım. Şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlar arasında öyle bir grup var ki, Allah'ın kelamını işitirler ve anlamına akılları yattıktan sonra onu bile bile değiştirirlerdi, onlar müminlerle karşılaştıklarında inandık derler, fakat birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman, Rabbiniz katında aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi Allah'ın size açıkladıklarını onlara anlatıyorsunuz, bunun yanlış olduğuna aklınız ermiyor mu? derler. Acaba onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttukları ve açığa vurdukları her şeyi bilir. Yüce Allah bir önceki ayetler demetinin sonunu Yahudilerin kalplerinin kapkara, kupkuru ve kas katı olduğunu belirten bir tasvirle noktalamıştı. Bu tasvir, gözlerimizin önüne tek bir damla su sızdırmayan, hiçbir dış etkinin yumuşatamayacağı ve hiçbir canlılık belirtisi göstermeyen taşları getiriyordu. Bu tablo, söz konusu kuru, katı, ruhsuz manzara karşısında kalanlara umutsuzluk aşılar. İşte bu tablonun uyandıracağı umutsuzluğun ışığı altında Yahudilerin hidayete erebileceklerini bekleyen, bu beklenti ile kalplerine iman aşılamaya, ışık sızdırmaya kalkışan müminlere dönülerek kendilerine bu girişimlerinden umut kesmelerini, bu beklentilerinden vazgeçmelerini telkin eden şu soruyu yöneltiyor.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 Haberiniz olsun ki, böylelerinin iman etmeleri beklenemez, umut edilemez, iman etmek için başka bir tabiat, başka bir yetenek gereklidir. Müminin tabiatı hoşgörülü, yumuşak, esnek, ışık huzmelerine açık, ezeli ve sonsuz kaynakla bağlantı kurmaya hazırlıklı olur. Yine bunlara ek olarak saf, duru, lekesiz, duyarlı, çekingen ve Allah'a saygılıdır. Bu Allah saygısı, onu Yüce Allah'ın kelamını duyup, ne demek isterler? istediğini anladıktan sonra değiştirmekten, yani bile bile ve inatla girişilecek bir tahrifçilikten alıkoyar, başka bir deyimle müminin tabiatı dosdoğrudur, bu tür tahrifçilikten ve kaypaklıktan çekinir. Burada sözü edilen Yahudi grubu, Yüce Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu gerçeklerden haberdar olan bilginler kesimi yani hahamlar ve din bilginleridir. O din bilginleri ki, Yüce Allah'ın peygamberleri Hazreti Musa'ya indirmiş olduğu Tevrat'taki kelamını işittikten sonra tahrif ederler ya da onu asıl anlamından uzaklaştıracak biçimde yorumlarlar. Bu tahrifciliği, okuduklarını anlayamadıkları için değil, bile bile yaparlar bu işi onları sürükleyen faktör, şahsi ihtirasları, menfaat beklentileri ve sapık amaçlarıdır. Kendi peygamberleri Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu gerçekleri tahrif etmekten çekinmeyen bu din adamları, Hazreti Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun getirdiği gerçeklerden elbette yüz çevireceklerdi, vicdanları bu ölçüde çürümüş, Batılı bile bile inatla savunan kimselerin İslam çağrısına karşı çıkmaları, onun karşısında zikzak çizmeleri ve onun hakkında türlü türlü yalanlar uydurmaları son derece normaldir.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 Yani vicdanlarının çürümüşlüğüne gerçeği saklama ve Allah'ın kelamını tahrif etme huylarına bir de ikiyüzlülüğü, münafıklığı, aldatmacayı ve zigzag çizmeyi ekleyen bu adamların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Bunlardan bazıları müminler ile karşılaştıklarında inandık yani Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyoruz derler. Bu sözü ellerindeki Tevrat'ta peygamberimizin geleceğini müjdeleyen açıklamalara, kendilerinin öteden beri peygamberimizin gelmesini beklemekte oluşlarına ve yüce Allah'ın yeni gelecek peygamber aracılığı ile kendilerini düşmanlarına karşı üstün çıkarmasını dilemelerine dayanarak söylüyorlar. İşte yukarıdaki ayetlerin birinde yer alan, daha önce kafirlere karşı zafer kazanmak istedikleri halde cümleciğinin anlamı budur. Fakat birbirleriyle baş başa kaldıklarında, Müslümanlara, Hazreti Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun Tevrat'ta haber verilen gerçek peygamber olduğunu söyleyen arkadaşlarını azarlıyor ve birbirlerine şöyle diyorlardı. Rabbiniz katında aleyhinizde delil olarak kullansınlar diye mi Allah'ın size açıkladıklarını onlara anlatıyorsunuz? Yani Müslümanlara vermiş olduğunuz bu bilgiler, onlar tarafından kıyamet günü aleyhinizde delil olarak kullanılır, bunu söylemekle onlar, Yüce Allah'ın sıfatlarından ve onun bilgisinin niteliğinden ne derece habersiz olduklarını bir kere daha ortaya koyuyorlar, sebebine gelince, öyle sanıyorlar ki, Yüce Allah kendilerine vermiş olduğu bilgiyi sadece kendi ağızları ile Müslümanlara anlattıkları takdirde aleyhlerinde delil olarak değerlendirir, buna karşılık eğer bu bilgi gizli tutarlar, bu konuda ağızlarından bir şey kaçınmazlarsa, Yüce Allah aleyhlerinde kullanacağı hiçbir delil bulamaz, bunlardan daha tuhaf olanı da bu konuda birbirlerine ''bunun yanlış olduğuna aklınız ermiyor mu?'' demeleridir, kendisinden bu şekilde söz ettikleri ''akıl'' ve ''düşünce'' ne gülünç bir şeydir. Böyle olduğu içindir ki, ayetlerin akışı içinde onların diğer sözlerinin ve davranışlarının anlatımına geçilmeden önce bu düşünce tarzlarının tuhaflığı vurgulanarak şöyle buyuruluyor. 77 Acaba onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttukları ve açığa vurdukları her şeyi bilir. Yukarıdaki ayetlerin akışı içinde Yahudilerin durumu Müslümanlara anlatılmaya devam ediliyor. Şöyle ki, Yahudiler iki kısımdır, bir kısmını okuma yazmasız cahiller oluşturur, bunlar kendilerine indirilmiş olan kitaplarından hiçbir şey anlamazlar, bu alandaki bütün bilgileri saplantılardan, zanlardan ve asılsız hayallerden ibarettir, ahiret azabından mutlaka kurtulacakları, Allah'ın seçilmiş milleti oldukları, yaptıkları bütün kötülüklerin, işledikleri bütün günahların kesinlikle affedileceği varsayımları gibi. Yahudilerin diğer bir kesimi halkın bu cahilliğini, bu okuma yazmasızlığını istismar eden kimselerdir. Bunlar Yüce Allah'ın kitabına iftira atarlar, Allah'ın kelamını maksatlı yorumlara tabi tutarlar, kitabın istedikleri hükmünü saklı. Tutuk işlerine gelen taraflarını açıklarlar, kendileri tarafından yazılmış sözleri halk arasında Yüce Allah'ın kitabından alınmış diye yayarlar, bütün bunları da kar, maddi kazanç sağlamak, sahip oldukları mevkileri ve liderlik konumunu korumak için yaparlar. 78 onların içinde bir de ümmiler, okuma yazma bilmeyenler vardır ki, bunlar kitabı bilmezler, bütün bildikleri bir takım asılsız kuruntulardır. Onlar sırf zanlara, saplantılara kapılmışlardır. 79 kendi elleri ile kitabı yazdıktan sonra karşılığında birkaç para elde etmek amacı ile, bu, Allah katından geldi, diyenlerin vay haline, ellerinin yazdığından ötürü vay başlarına geleceklere, yine, kazandıkları paradan ötürü vay başlarına geleceklere gerek içlerindeki cahillerin ve gerekse gerçeği, cin gibi bilenlerin hakkı kabul edecekleri, hidayet yoluna girecekleri, bizzat kendi kitaplarındaki yollarına engel oluşturan bilgileri tahrif etmekten kaçınacakları nasıl beklenebilir? Bunların Müslümanlara inanacakları umulamaz, onları bekleyen, mahvolmak ve acıklı azaptır. Kendi elleri ile yazarak Yüce Allah'a attıkları iftiralardan ötürü yazıklar ve mahvolmalar olsun onlara, bu iftiralar ve asılsız uydurmalar karşılığında elde etmiş oldukları maddi kazançlardan dolayı yazıklar ve mahvolmalar olsun onlara ilahi adaletle bağdaşmayan, ilahi geleneğin kanunları ile uyuşmayan, mantıklı davranış ve ceza kavramında yeri olmayan söz konusu asılsız hayallerinden biri de ne kötülük işlerlerse işlesinler mutlaka Allah'ın azabından kurtulacakları, cehennem ateşinin kendilerine sadece birkaç gün dokunacağı, bu sayılı günlerin arkasından cennete girecekleri sanısıdır. Bu ham hayali neye dayandırıyorlar, neye dayanarak işi sağlama bağlamış gibi süre belirliyorlar, sanki süresi belirli bir muayedeye, bir sözleşmeye dayanıyormuş gibi nasıl böyle kesin konuşuyorlar. Bu iddialar, cahillerin asılsız kuruntuları ile sahtekar ilim adamlarının yalanlarından başka bir şey değildir. Bu gibi asılsız hayallere ancak doğru inanç sisteminden sapmış ve bu sapıklıkları uzun zaman devam ettiği için dinlerinin gerçek mahiyeti ile aralarında hiç hiçbir ilişki kalmamış kimseler sığınabilir, bu takdirde onların dilinde dinin sadece adı ve şekli kalır, içeriği ve özü ellerinden gider, buna rağmen, hala sırf sözde Allah'ın dinine bağlı oldukları iddialarına dayanarak bu tutumlarının kendilerini azaptan kurtarabileceğini sanırlar. 80 sayılı günlerden başka katiyen bize ateş dokunmayacak dediler, de ki, Allah'tan bu yönde söz mü aldınız ki Allah asla sözünden caymaz yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Ayetin soru cümlesi Yüce Allah'ın kahredici bir delil niteliğindeki telkinidir. Allah'tan bu yolda söz mü aldınız ki Allah asla sözünden caymaz? Ortada böyle bir söz verme olayı var mı? Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Gerçek budur. Buradaki istifim, soru, sığası, dil bilgisi açısından onaylama, tasdik etme amaçlıdır. Fakat soru sığası ile gelmesi kınama ve azarlama anlamını da bir ifade eder. Daha sonraki ayetlerde Yahudilerin bu kuru iddialarına kesin bir cevap veriliyor, doğru ile eğriyi birbirinden ayıran bu kesin cevap, İslam düşünce sisteminin temel ilkelerinden birini oluşturur, bu temel ilke, İslam'ın evren, hayat ve insanla ilgili genel bakış açısından kaynaklanır, bu ilkeye göre mükafat ya da ceza davranışla aynı türden olur ve davranışla uyumlu olur. 81- Hayır, öyle bir şey yok, kim kötülük işler de günahı tarafından kuşatılırsa onlar ebedi olarak kalmak üzere cehennemliktirler. 82- İman edip iyi ameller işleyenler de orada ebedi olarak kalmak üzere cennetliktirler. Bu iki ayette belirli bir anlam inceliği, son derece edebi bir üslukla anlatılıyor, aynı zamanda bu anlam inceliğine bağlı olarak kesin bir ilahi hüküm dile getiriliyor, ayetleri birazcık irdeleyerek, bu ilahi hükmün sebepleri ve sırları hakkında bir şeyler ortaya koymaya çalışalım, İlk ayetin baş tarafını tekrar okuyoruz. Hayır, öyle bir şey yok, kim kötülük işler, kazanır, de günahı tarafından kuşatılırsa. Günah kazanmak ne demektir? Bu deyimle kastedilen zihni anlam, günaha girmektir, fakat, bu deyim bilinen bir psikolojik duruma işaret ediyor ki, o da şudur, günaha giren kimse onu alışkanlık sonucu işler, ondan haz duyar, onu tatlı bulur, şu ya da bu anlamda kazanç sayar, eğer onu çirkin bir şey olarak algılasaydı, onu işlemezdi, eğer onu kendisi için bir kayıp, bir zarar olarak algılasaydı, onu hırsla yapmaya girişmez, onun, duygularına egemen olmasına meydan ve iç dünyasını kuşatmasına fırsat vermezdi, Tersine, eğer onu kendisi hesabına zararlı bir şey olarak algılasaydı, onun gölgesine yanaşmaması, istemeyerek işlese bile, ondan dolayı Allah'tan af dilemesi ve ondan kaçıp başka bir şeye sığınması beklenirdi, o zaman günah benliğini kuşatamaz, duygularına egemen olamaz, tevbe ve kefaret kapılarını yüzüne kapatamazdı. Ayetteki, günahı tarafından kuşatıldı, deyimi bu anlamı somut biçimde ifade ediyor, bu üslup kur, ana özgü ifade tarzının bir özelliği, yalnız onda rastlanabilen karakteristik bir anlatım biçimidir, bu üslup, sözlere soyut zihni anlamlarından farklı bir etkileme gücü yükler, hareket ve imajdan yoksun ifadelere somutluk algısı kazandırır. Düşünelim ki, inatla günaha girme, iyi ifade eden hiçbir anlatım tarzı, burada canlandırılan imajı okuyucuya veremez, o ki, gözümüzün önünde kasıtlı, isteyerek günaha giren, günahının tutsağı olmuş, onun etkisinde yaşayan, onun havasını soluyan, onunla birlikte ve onun için nefes alıp veren bir imajı gözlerimiz önünde canlandırmaktadır. O zaman, yani, günah zindanına kapanan nefsin yüzüne tevbe kapıları kapatılınca, işte o zaman şu kesin ve adaletli ceza gerçekleşir. Onlar içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemliktirler. Şimdi de bu hükmün karşıtını okuyoruz. İman edip iyi ameller işleyenler de orada ebedi olarak kalmak üzere cennetliktirler. Buna göre, kalpten salih amel biçiminde dışa yansımak, imanın gereklerindendir, imanlı olduklarını iddia edenlerin bu realiteyi kavramaları gerekir, Müslüman olduğunu söyleyen bizler, şu gerçeğin bilincine varmaya ne kadar muhtacız, dışarıya iyi amel biçiminde yansımayan imanın varlığından söz edilemez, buna göre, biz Müslümanız, dedikten sonra toplumda bozgunculuk çıkaranların ve ideal düzenin ilk şartı olan Yüce Allah'ın önerdiği hayat tarzını topluma vurgulamanın, O'nun şeriatını hayata egemen kılmanın ve O'nun teklif ettiği ahlakı insanlara benimsetmenin karşısına dikilenlerde imanın zerresi bile yoktur, bunlar Allah katında hiçbir sevap payı beklememelidirler, onları Yüce Allah'ın azabından hiçbir şey kurtaramaz, böylelerinin yukarıdaki ayetlerde bize anlatıldığı türden Yahudi hayallerine kapılmaları, bu tür asılsız kuruntularla ahirete dönük beklentiler beslemeleri hiçbir anlam taşımaz. Ayetlerin akışı boyunca Müslüman cemaate Yahudinin, Allah'ın emirlerini çiğneme, kaypaklık, sapıklık, verilen sözden cayma gibi sürekli olarak üzerinde taşıdığı özellikleri anlatılmaya devam ediliyor, Müslümanların da gözleri önünde Yahudilerin bu tutumları yüzlerine vuruluyor. 83 hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başka bir şeye tapmayınız, ana babaya, akrabalara, yetimlere ve yoksullara iyilik ediniz, namazı kılınız, zekatı veriniz diye söz almıştık. Fakat sonra küçük bir azınlık dışında bu sözünüzden döndünüz. Hala da bu dönekliği sürdürüyorsunuz. 84 Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyeceksiniz diye de sizden söz almıştık, kendi tanıklığınızla bunu kabul etmiştiniz. 85 buna rağmen biri birinizi öldürüyor ve içinizden bazılarını yurtlarından sürüyor, onlara karşı günah ve zulüm işlemek için aranızda işbirliği yapıyorsunuz, onları sürgüne göndermeniz yasaklandığı halde sürgüne gönderiyorsunuz, sonra size esir olarak geldikleri takdirde fidye vererek kendilerini kurtarıyorsunuz, yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz, oysa içinizden böyle Yapanların cezası dünya hayatında perişanlıktan başka bir şey değildir, onlar kıyamet günü de en ağır azaba çarpılacaklardır, Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Daha önceki ayetler demetinde, Yahudilere vermiş oldukları söz ile ilgili olumsuz tutumları hatırlatılırken, verilen söze sadece işaret edilmekle yetinilmişti, şimdi bu sözleşmenin içerdiği bazı maddeler hakkında ayrıntıya giriliyor. Okuduğumuz ilk ayetten anladığımıza göre Yahudiler ile Yüce Allah arasındaki bu sözleşme, yani Allah'ın onlardan dağın gölgesinde aldığı ve sımsıkı tutarak hatırlarından hiçbir zaman çıkarmamalarını istediği söz, Yüce Allah'ın dininin değişmez kurallarını içeriyordu, bunlar İslam'ın da getirdiği kurallardı ki, onlar bunları benimsemeyip inkar etmişlerdi. Yüce Allah ile Yahudiler arasındaki bu antlaşmanın ilk maddesi, onların Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyecekleriydi, bu madde, mutlak tevhid inancının birinci ilkesidir, bu antlaşmada ana babaya, akrabalara, yetimlere ve yoksullara iyilik edip yardım eli uzatma maddeleri de vardı, bu antlaşmanın bir başka maddesi de onların insanlara tatlı dille hitap etmeleri ilkesiydi, bu ilkenin başta gelen uygulama biçimi, iyiliği emredip kötülükten sakındırma göreviydi, ayrıca bu antlaşmanın maddeleri arasında namaz kılmak ve oruç tutmak farzları da yer alıyordu, bu maddelerin hepsi bir arada aynı zamanda İslam'ın da temel ilkeleri ve başta gelen yükümlülükleriydi. Bu ilkelerden şu iki gerçek ortaya çıkıyor. İlahi rehberleri ve şeriatleri geçici arzulara ve değişken içgüdülere boyun eğdirmeye kalkışma girişimi, fıtratın bozulmaya uğradığı ve kökleri bu fıtratın derinliğinde bulunan adalet mantığının silinmeye yüz tuttuğu her dönemde ortaya çıkan bir tezahürdür. Bu mantık, şeriatın, değişken insan mantığı dışında sabit bir mantığa, arzulara göre eğilim değiştirmeyen, içgüdülere yenik düşmeyen bir mantığa dayanmasını gerek görür, insanlar sempati ve antipatiye, sağlığa ve hastalığa, içgüdülere ve arzulara göre ibresi değişmeyen böylesine sabit bir ölçüye, bir kritere başvurmalıdırlar, yoksa ölçünün ve kriterin kendisi içgüdülere ve arzulara boyun eğmemelidir. İki Yahudilerin bu dinin son halkası olan İslam'a karşı ne kadar inatçı bir tavır takınmış oldukları gerçeği, çünkü bu din onları daha önce bağlı kalmayı taahhüt ettikleri, benimseyeceklerine söz vermiş oldukları ilkelerin aynısını kabul etmeye çağırmaktadır. Konunun bu noktasında, ayetlerin üslubu üçüncü şahıstan ikinci şahısa dönerek sözü yine Yahudilere yöneltiyor, oysa bir süreden beri ayetler, onlara seslenmekten vazgeçerek Müslümanlara hitap etmeyi tercih etmişti, fakat söz, yeniden Yahudilere döndürülürken kullanılan dil son derece azarlayıcı ve serttir. Fakat sonra küçük bir azınlığınız dışında, bu sözünüzden döndünüz, halada bu dönekliğinizi sürdürüyorsunuz. Bu örnek aracılığı ile, aynı zamanda bu enteresan kitapta, yani Kur'an-ı Kerim'de gerek kıssaların anlatımı sırasında ve gerekse başka münasebetlerle şahıs zamirlerinin değiştirilmesinin bir kısım sebepleri ortaya çıkmış oluyor. Ayetlerin akışı boyunca Yahudilere seslenmeye devam edilerek Yüce Allah'a vermiş oldukları söze ters düşen tutumları gözleri önüne seriliyor. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarından sürmeyeceksiniz diye de sizden söz almıştık, kendi tanıklığınızla bunu kabul etmiştiniz. Birbirinin tanıklığı ile gerçekleşen bu onaylama, kabul etme işleminden sonra acaba ne oldu?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 Bu ayette anlatılan durum, söz konusu edilen tarih döneminin çok sonrasında E.V.S. ve Hazreç adlı Medineli kabilelerin İslam'ı kabul etmelerinden bir süre önce de burada anlatıldığı biçimi ile yaşanmıştı. Şöyle ki, E.V.S. ile Hazreç kabileleri putlara tapıyorlardı, aralarında başka hiçbir iki Arap kabilesi arasında görülmemiş derecede koyu bir düşmanlık vardı. 3 kabileden oluşmuş Medine Yahudileri antlaşmalarla bu iki kabileden birinin yandaşı idiler. Kaymuka oğulları ile Nadir oğulları adlarındaki Yahudi kabileleri Hazreç kabilesinin ve Kureyza oğulları adındaki Yahudi kabilesi de E.V.S. kabilesinin müttefikleri idiler, bu iki kabile arasında savaş çıkınca Yahudi kabileleri de müttefikleri olan kabilenin yanında savaşa katılıyor, karşı tarafla vuruşuyorlardı. Bu durumda Yahudilerin karşı tarafta yer alan ırktaşlarını öldürdüğü de oluyordu. Oysa Yüce Allah ile aralarındaki antlaşmanın bir maddesine göre birbirlerini öldürmeleri yasaktı. Yine kendi müttefikleri savaşta galip gelince karşı taraftaki ırktaşlarını yurtlarından sürüyor, mallarını yağmalıyor ve esir alıyorlardı. Oysa bunların tümü de Yüce Allah'a vermiş oldukları söz gereğince yasaktı. Bir süre sonra savaşın etkileri yok olmaya yüz tutunca fidye karşılığında esirleri kurtarmaya girişiyorlar. Bu aşamada gerek karşı tarafta savaşmış ırktaşlarının gerek müttefiklerinin ve gerekse müttefiklerinin düşmanı olan Arap kabilesinin elindeki esirleri serbest bıraktırıyorlardı, bunu Tevrat'ın şu hükmünün gereğini yerine getirmek için yapıyorlardı, nerede İsrailoğullarından bir köleye rastlarsan onu satın alıp azat etmelisin. İşte Kur'an-ı Kerim, onların tutumlarındaki bu çelişkiyi yüzlerine vurarak kendilerine şu azarlama içerikli soruyu yöneltiyor. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yüce Allah verdikleri sözü çiğneme anlamına gelen bu tutumları yüzünden kendilerini dünya hayatlarında perişan olmakla tehdit etmekte ve asıl ağır azabın kendilerini ahirette beklemekte olduğunu hatırlattıktan sonra ayrıca bu sert uyarılara, onların yaptıklarından habersiz olmadığı, bunlara göz yummayacağı biçimindeki gizli tehdidini de eklemektedir.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 86 Bunlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın almış kimselerdir, bu yüzden onların ne azabı hafifletilecek ve ne de kendilerine yardım edilecektir. Buna göre, onların, kendilerine, belirli günler dışında cehennem ateşinin dokunmayacağı biçimindeki iddiaları asılsızdır, çünkü bu ayette, azaplarının hafifletilmeyeceği ve kendilerine yardım edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu münasebette Yahudilerin ahiret karşılığında dünya hayatını satın almış olmalarının açıklaması şöyledir. Yahudileri Yüce Allah'a vermiş oldukları söze ters düşmeye sürükleyen faktör, Medine'nin putperest kabileleri ile yapmış oldukları dinlerine ve kitaplarına ters düşmeyi gerektiren antlaşmalara bağlı kalma zorunluluklarıdır. Kendi aralarında ikiye ayrılıp iki farklı kampa katılmak, DNA uçlarından değil de orta tutmak şeklinde ifade edebileceğimiz geleneksel bir Yahudi planıdır. Bu plana göre onlar her zaman aralarında çatışmalı olan askeri paktların hepsinde yer almayı, işi sağlama bağlamayı amaçlayan ihtiyatlı politikalarının gereği olarak görürler, bu politika sayesinde ister bu taraf galip gelsin ve isterse diğer taraf üstünlük sağlamış olsun Yahudiler Savaş ganimetlerinden arslan payını almış ve menfaatlerini garanti etmiş olur. Bu politika, Yüce Allah'a güvenmeyen, O'na verilen söze bağlı kalma endişesi taşımayan, bütün güvencesini politik ustalığa ve uluslararası antlaşmalara bağlayan, Rabbinin desteği yerine kulların desteğine bel bağlayan bir temel yaklaşımdan kaynaklanır. Oysa Yüce Allah'tan beslenen iman, bu imanın bağlılarının, yarar sağlamak ve güvenlik bulmak amacı ile Rabbilerine vermiş oldukları söze ters düşen ve şeriat yükümlülükleri ile çelişen paktlara ve kamplara katılmalarını yasaklar, çünkü Allah'a inananlar için dinlerine bağlı kalmaktan daha öncelikli bir menfaat ve Rabblerine vermiş oldukları sözün gereklerini yerine getirmekten daha önemli bir güvence düşünülemez. Okuduğumuz ayetlerin devamında Yahudilerin peygamberlerine karşı takındıkları tutum ele alınarak, insan arzularına, daha doğrusu kendi arzularına ters düşen ve boyun eğmeyen gerçeklerin peygamberler tarafından her açıklanışında bu milletin gösterdiği sert tepki ve peygamberlere yaptıkları kötü muamelelerin anlatımına geçiliyor. 87 and olsun ki Musa'ya kitabı verdik ve arkasından ardarda çok sayıda peygamber gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve kendisini Ruhul Kudüs ile destekledik. Ne zaman herhangi bir peygamber size canınızın istemediği bir şey getirdi ise büyüklük kompleksine kapılarak kimini öldürüp kimini yalanlamadınız mı? Yahudiler İslam'a karşı çıkarken ve bu dine girmeyi reddederken, kendi peygamberlerinin yeterli öğretilerine sahip oldukları, bu peygamberlerinin şeriatlerine ve öğütlerine bağlılıklarını süzdürdükleri gerekçesine dayanıyorlardı. Oysa Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri, Yahudilerin peygamberleri ve bu peygamberlerin şeriat ve öğütleri karşısındaki olumsuz tavırlarını ortaya koyarak onları rezil ediyor, onların arzularına boyun eğmeyen her hakke mesaj karşısında aynı düşmanca tavrıta kındıklarını vurguluyor. Daha önceki bölümde Kur'an-ı Kerim Peygamberleri Hazreti Musa, selam üzerine olsun, karşısında ortaya koydukları olumsuz davranışların çoğunu yüzlerine vurmuştu. Burada o açıklamalara ek olarak Hazreti Musa'dan sonra kendilerine birbiri peşi sıra çok sayıda peygamberler gönderilmiş olduğu ve Meryem oğlu İsa'nın, selam üzerine olsun, bunların sonuncusu olduğu belirtiliyor. Yüce Allah Hazreti İsa'ya gerçek peygamber olduğunu kanıtlayan bir takım muhabbetler. Cizeler vermiş. Onu Ruhul-le-Kuts yani Cebrail selam üzerine olsun ile desteklemişti. Acaba Yahudiler bu peygamberler zincirini ve bu zincirin sonuncu halkasını oluşturan Hazreti İsa'yı nasıl karşılamışlar, ona karşı tepkileri ne olmuştur, onların bu peygamberlere karşı tepkileri Medine'de peygamberimizin karşısında göstermiş oldukları ve kınanmalarına sebep olan tepkinin aynısıdır, bunu inkar edemezler, çünkü kendi kitapları bunun belgeleri ve ayrıntılı açıklamalarla doludur, yukarıdaki ayetin, son kısmını bir kere daha okuyoruz.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 Yüce Allah Yahudilerin düştükleri hataların benzerlerine düşmesinler diye Müslümanlara onların başlarından geçen olayların bir kısmını haber veriyor. Eğer onlar da aynı yanılgılara düşerlerse Yüce Allah kendilerine havale etmiş olduğu kutsal emaneti, yeryüzü halifeliği görevini geri alır. Eğer Müslümanlar da Yahudiler gibi sapıtıp yanlış işler yaparlarsa, Yüce Allah'ın önerdiği yaşama tarzını ve onun emirlerini bir yana bırakıp arzularının ve ihtiraslarının boyunduruğu altına girerlerse, hidayet önderlerinin kimini öldürüp kimini yalanlarlarsa, Yüce Allah vaktiyle Yahudileri mahkum etmiş olduğu bölünmelere, zayıflığa, ezilmişliğe, horlanmaya, mutsuzluğa ve perişanla onları da mahkum eder, bu mahkumiyet onların Allah'a ve peygamberlerine dönecekleri, arzularına onun kitabı ve kanunları önünde diz çöktürecekleri, Yüce Allah ile kendileri ve ataları arasındaki sözleşmenin gereklerini yerine getirecekleri, bu sözleşmeye sarsılmaz bir azimle sarılarak onun içeriğini bir an bile hatırdan çıkarmayacakları ve böylece hidayete erecekleri güne kadar devam eder. İşte Yahudilerin kendi peygamberlerine karşı takındıkları tavır budur, bu ayetler, bu tavrı belirledikten, açıkça anlattıktan sonra, sözü, onların yeni ilahi mesaj ve yeni İslam peygamberi karşısındaki tutumlarına getiriyor, görülüyor ki, bu konuda da onlar, tıpkı kendi peygamberlerine karşı çıkmış olan ataları gibi aynı tepkiyi gösteren o alışık olduğumuz Yahudilerdir. 88 Yahudiler, kalplerimiz kılıflıdır, dediler, hayır, yalnız kafir olduklarından dolayı Allah onları lanetledi, onların pek azı iman eder. 89 onlara Allah katından elleri altındaki Tevrat'ı onaylayan bir kitap, Kur'an, gelince ki, daha önce kafirlere karşı. Zafer kazanmak istedikleri halde öteden beri bilip durdukları bu kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler, Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. 90 Onlar Allah'ın kendi bağışı olarak dilediği kuluna vahiy indirmesini çekemeyerek onun indirdiği kitabı inkar etmekle benliklerini ne kötü şey karşılığında sattılar da katmerli gazaba uğradılar, kafirleri alçaltıcı bir azap beklemektedir. 91 onlara Allah'ın indirdiğine inanın denildiği zaman biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ellerindeki Tevrat'ı doğrulayıcı hakkey bir kitap olduğu halde Tevrat'tan başkasına inanmazlar. Onlara de ki madem ki inanıyordunuz daha önce Allah'ın peygamberini niye öldürdünüz? 92 Musa size mucizeler ile geldi, siz ise onun yokluğunda bu zağıya taptınız, sizler öyle zalimlersiniz.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 Burada üslup sertleşiyor, şiddetleniyor ve yer yer yıldırımlara ve şimşeklere dönüşüyor, bu sert üslup, Yahudileri, sözleri ve hareketleri yüzünden adeta topa tutuyor, büyüklük kompleksine kapılarak haktan yüz çevirmelerine, iğrenç bencilliklerine, nefret saçan ayırımcılıklarına, başkalarının iyi olmasını çekememe huylarına ve Yüce Allah'ın herhangi bir kimseye üstün bağışta bulunmasını kıskanmalarına kalkan olarak, kullandıkları bahane ve mazeret silahlarından arındırıyor, bunu, İslam'a ve bu dinin onurlu peygamberine karşı takınmış oldukları inatçı inkarcılıklarının cezası olarak yapıyor, yukarıdaki ayetleri tekrar okuyalım. Yahudiler, kalplerimiz kılıflıdır dediler, hayır, yalnız kafir olduklarından dolayı Allah onları lanetledi, onların pek azı iman eder. Yani, bizim kalplerimiz kılıfla örtülüdür, bunlara yeni bir çağrı işlemez, yeni bir davetçiye kulak vermezler, bu sözü ya Peygamber Efendimizin ve Müslümanların ümitlerini keserek kendilerini bu dine çağırmaktan vazgeçirmek ya da Peygamberimizin çağrısına niçin olumsuz cevap verdiklerini anlatmak, bu olumsuz tavırlarını gerekçelendirmek için söylemişlerdir. Yüce Allah onların bu saçma sözlerine şu karşılığı veriyor. Hayır, yalnız kafir olduklarından dolayı Allah onları lanetledi. Yani kafirlikleri yüzünden Yüce Allah onları dergahından kovdu, hidayetten uzaklaştırdı, daha doğrusu önce onlar kafir oldular, bunun üzerine kafirliklerine karşılık olarak Yüce Allah onları dergahından kovarak kendileri ile hidayetten yararlanma imkanları arasına engel koydu. Onların pek azı iman eder. Yani, eski kafirlikleri ve öteden beri sürüp gelen sapıklıklarının cezası olarak başlarına gelen kovulmuşluk ve zillet sebebiyle kendilerine gelen gerçeklere pek iman ettikleri görülmemiştir, demektir. Diğer bir anlamı da şu olabilir, onların durumu budur, yani onlar kafirdirler ve iman etmeleri az görülebilecek bir olaydır. Kafirlik onların ayrılmaz bir sıfatıdır, Yüce Allah, onların mahiyetini anlatmak için böyle söylüyor, her iki anlam da ayetin akışına ve konuya uygundur. Onların kafirlikleri çirkin bir tutumdu, zira onlar gelişini bekledikleri ve desteği sayesinde müşriklere karşı zafer kazanacaklarını umdukları, başka bir deyimle kendileri dışındaki milletlere karşı üstünlük kurmak amacı ile koz olarak kullanmayı düşündükleri ve üstelik ellerindeki Tevrat'ı onaylayan bir kitapla karşılarına çıkan bir peygamberi inkar etmiş oluyorlardı, okuyoruz.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 Aşağıdaki ayet de tercih ettikleri alışveriş biçiminin yol açtığı zararı anlattıktan sonra takındıkları bu çirkin tavrın gizli sebebini açıklayarak onları rezil ediyor. Onlar Allah'ın kendi bağışı olarak dilediği kuluna vahiy indirmesini çekemeyerek onun indirdiği kitabı inkar etmekle benliklerinin ne kötü bir şey karşılığında sattılar da katmerli gazaba uğradılar, kafirleri alçaltıcı bir azap beklemektedir. Yani, benliklerini, karşılığında satmış oldukları şey olan kafirlik ne kötüdür, burada kafirlik, onların benliklerine karşılık olan bir bedel sanki, insan, benliğini belirli bir bedele denk tutar, bu bedel az ya da çok olabilir, fakat, Benliğini kafirlikle denk tutması, düşünülebilecek en çirkin ve en zararlı alışveriş biçimidir ama sembolik ve tasvir edici bir anlatımla karşı karşıyaymışız gibi görünmesine rağmen, gerçekte var olan da bundan başka bir şey değildir, sebebine gelince, Yahudiler dünyada benliklerini mahvederek, imanlı insanların onurlu kervanına katılmaktan yoksun kaldıkları gibi ahirette de kendilerini alçaltıcı bir azap beklediği için orada da benliklerini mahvetmişler, yokluğa atmışlardır. Peki, bütün bunların içinden ne elde ederek çıkmışlar? Kafirlik, kazandıkları, ele geçirdikleri tek şey sadece kafirlik. Onları bu zararlı alışverişe peygamberimize, salat ve selam üzerine, karşı duydukları kıskançlık sürükledi, kendi aralarından birine verileceğini sandıkları peygamberliğin ona verilmesini içlerine sindiremediler, yüce Allah'ın bağışlayıcılığının eseri olarak dilediği kuluna vahiy indirmesi kindarlıklarına yol açtı, bu, düpedüz bir çekememezlik ve zulüm belirtisiydi, bu tutumları ise kendilerine yüce Allah'ın katmerli gaza Getirdi. Ayrıca bu büyüklük kompleksine tutsak olmalarının, kıskançlıklarının ve çekememezliklerinin cezası olarak ahirette kendilerini küçük düşürücü bir azap beklemektedir. Yahudilerde görülen bu huy, nankörlüktür, katı bir taasubun kısıtlı dünyası içinde yaşayan dar görüşlü bir bencilliktir. Bu bencillik, kendisinden başkasına gelen iyilikten kendini kopuk ve ilişkisiz olarak düşünür, bütün insanları birbirine bağlayan büyük insanlık ilişkisinin farkında değildir. İşte Yahudiler böylesine bir ayrılıkçılık uzlet atmosferi içinde yasaya gelmişlerdir, kendilerini hayat ağacının kesik bir dalı gibi algılarlar, insanlığın başına her zaman bela gelmesini gözlerler, herkese kin beslerler, sürekli olarak bu kin ve nefretlerinin azabını çekerler, insanlığa karşı besledikleri bu kinin tepkisi olarak halklar arasında yer yer kargaşa tohumları ekerler, orada burada savaş başlar çıkararak bunların arkasından ganimet elde ederler aynı zamanda bu yoldan sönmek bilmeyen kin duygularını tatmin ederler böylece bazan onlar başkalarını ve kimi zaman da başkaları onları mahveder bütün bu kötülüklerin kaynağı sözünü ettiğimiz çirkin bencillik duygusudur az önce okuduğumuz ayetin ifadesiyle Allah'ın kendi bağışı olarak dilediği kuluna vahiy indirmesini çekemem kompleksidir okuma Devam edelim. Onlara, Allah'ın indirdiğine inanın, denildiği zaman, biz sadece bize indirilene inanırız, derler ve ellerindeki Tevrat'ı doğrulayıcı hakki bir kitap olduğu halde Tevrat'tan başkasına inanmazlar. Yahudiler Kur'an'a ve İslam'a inanmaya çağrıldıklarında böyle cevap verirler. Yani biz sadece bize indirilene inanırız derlerdi. Onların ifadesine göre Tevrat onlar için yeterli idi ve sadece o gerçekti. Bu yüzden de Tevrat'tan sonra gelen kitapları, Hazreti İsa'ya gelen İncil'i ve peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed'e inen Kur'an'ı reddettiler. Kur'an-ı Kerim, oysa o kitap, onların ellerindeki Tevrat'ı doğrulayıcı bir gerçek idi, ifadesiyle onların bu tutumunu, yani Tevrat dışındaki kitapları inkar etmelerini hayretle karşılıyor. Ama gerçek onların neyine? Ellerindeki kitabı onaylamış olmak onlar için ne anlam taşır? Bu kitap onların tek ellerinde olmadıktan sonra varsın gerçek olsun ne çıkar? Çünkü onlar kendi bencillik komplekslerine taparlar, onlar tasuklarının kölesidirler. Böyle bile değil, daha doğrusu onlar arzularının ve ihtiraslarının kullarıdırlar. Çünkü onlar daha önce kendi peygamberlerinin getirdiği ilahi mesajları da inkar etmektedirler. Demişlerdi. Yüce Allah Peygamberimizden, salat ve selam üzerine olsun, bu gerçeği onların yüzlerine vurarak tutumlarını ortaya koymasını ve iddialarının gülünçlüğünü vurgulamasını istiyor. De ki, madem ki, inanıyor idiniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini niye öldürdünüz? Eğer gerçekten size indirilmiş olan ilahi mesajlara inanıyor idiyseniz, niye vaktiyle Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz? Çünkü bu peygamberler size inandığınız iddia ettiğiniz ilahi mesajları getirmiş olan kimselerdi. Gerçek sizin dediğiniz gibi değil. Hatta siz ilk peygamberiniz ve en büyük kurtarıcınız olan Hazreti Musa'nın selam üzerine olsun getirdiği ilahi mesajları bile inkar ettiniz. Şöyle ki, Musa size mucizeler ile geldi, siz ise onun yokluğunda bu zağıya taptınız, sizler öyle zalimlersiniz. Acaba Hazreti Musa'nın size getirdiği ilahi mesajlardan sonra ve daha Hazreti Musa hayattayken bir buzağı illa edinip ona tapmanız, imanın size telkin ettiği bir davranış mıydı, bu davranış size indirilen ilahi mesajlara inandığınız biçimindeki iddianızla bağdaşır mı?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 Bu ayetin baş tarafında Yahudilere seslenilerek onlara eski hareketleri anlatıldıktan sonra, müminlere ve bütün insanlara dönülerek Yahudilerin vaktiyle sergiledikleri davranışlar açıklanıyor. Böylece ayetin ilk bölümünde kullanılan ikinci şahıs zamiri son kısmında üçüncü şahıs zamiri ile yer değiştiriyor, daha sonra Peygamberimize seslenerek, Yahudilerden sormasını istiyor, sizin imanınız nasıl bir iman ki? Siz sizin bu kötülüklerinize engel olamıyor, yoksa size bu kafirlikleri imanınız mı emrediyor? De ki, eğer inanıyor iseniz, imanınız size ne kötü işler emrediyor. Burada bir parantez açıp Yahudileri tasvir eden şaşırtıcı şu iki ifadeyi irdeleyelim, işittik ve karşı geldik, kafirlikleri yüzünden kalplerine buzağı içirilmişti, sevgisi kalplerine yerleştirilmişti. Önce ilk ifadeyi ele alalım. Yahudiler aslında işittik dediler, karşı geldik dedikleri yok. Buna göre bu söz acaba neden onların dilinden naklediliyor? Bu ifade sessiz realitelerinin sanki seslendirilmiş bir iyiliğiymişçesine canlı bir tasviridir. Yani onlar dilleriyle işittik dediler, fakat davranışları ile de karşı geldik dediler. Dille söylenen söze anlam kazandıran şey pratik realite, uygulama yansıyan davranıştır. Bu anlam ağızdan çıkan sözden daha güçlüdür. Bu canlı tasvir, bize şu önemli İslami prensibi dolaylı biçimde, ima yoluyla anlatmaktadır. Pratik, uygulamasız sözün hiçbir değeri yoktur. Önemli olan amel, yani pratik uygulama, ya da söylenen söz ile pratik hareket arasındaki tutarlılıktır. Hüküm ve değerlendirme dayanağı budur. Buzağı kalplerine içirildi, buzağı sevgisi kalplerine iyice işledi, ifadesinin göz önünde canlandırdığı kaba manzaraya gelince bu, son derece orijinal bir tablo oluşturur, onlar, kendileri dışında birinin eylemi ile içirildiler, nedir kendilerine içirilen şey, buzağı içirildiler, nerelerine içirildi bu buzağı, kalplerine içirildi, insan bu ifadeyi okurken hayalinde şu kaba, yırtıcı, aynı zamanda gülünç ve komik manzara canlanıyor, kalbe zorla sokulan ve oraya yerleşen kocaman bir buzağı manzarası, sanki adamlar bu buzağıyı su gibi içerek kalplerine indirivermişler. Burada Kur'an-ı Kerim'de rastladığımız tasvir edici somut üslubun, anlatıcı ve soyut normal ifade tarzı karşısında taşıdığı üstünlük açıkça ortaya çıkıyor. Bu somut, tasvir edici üslub, çarpıcı Kur'an'a anlatım tarzının belirgin bir özelliğidir. Yahudiler seçilmiş bir millet mi? Bunun dışında Yahudiler öteden beri şu basma kalıp iddiayı ileri sürüyorlardı, onlar Allah tarafından seçilmiş bir milletti, doğru yolda olanlar sırf onlardı, ahirette kurtuluşa erecek olanlar da sadece kendileriydi, ahirette onlar dışındaki hiçbir milletin Yüce Allah katında bir nasibi yoktu. Bu iddia, dolaylı biçimde, Peygamberimize, salat ve selam üzerine olsun, inananların ahirette hiçbir şey elde edemeyeceklerini ifade etmek istiyordu. Bu bakımdan onun ilk hedefi, Müslümanların, dinlerine, Peygamberine ve Kur'an-ı Kerim'in vaadlerine karşı güvenlerini sarsmaktı. Bu yüzden Yüce Allah Peygamberimize, Yahudileri mubaheleye, yani iki grubun bir araya gelerek yalan söyleyen tarafın heleyk uğraması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 Bu ayetin devamında Yahudilerin bu meydan okumayı kabul ederek ölmeyi istemeye asla yanaşmayacakları vurgulanıyor. Çünkü yalancı olduklarını bildikleri için yüce Allah'ın dualarını kabul ederek canlarını alacağından korkuyorlar. Sebebine gelince işlemiş oldukları amellerin kendilerini ahirette hiçbir mutluluk payı kazandırmayacağını en iyi bilenler kendileridir. Bu durumda hem isteyecekleri ölüm yolu ile dünyadan olup zarar girecekler, hem de yapmış oldukları kötü ameller sebebiyle ahirette zarara uğrayacaklardı, bu yüzden onlar bu meydan okumayı kabul etmeye asla yanaşmayacaklardır, üstelik yaşama hırsları herkesten güçlüdür, bu konuda puta tapan kafirler ile aralarında hiçbir fark yoktur. 95 oysa onlar kendi elleri ile işlemiş oldukları kötülüklerden dolayı ölümü kesinlikle istemezler, hiç şüphesiz, Allah zalimleri bilir. 96 onları, insanların hayata en düşkünü, puta tapanlardan bile daha tutkunu olarak bulacaksın, her biri ister ki, bin yıl yaşatılsın, oysa uzun yaşamak kendilerini azaptan kurtaracak değildir, hiç şüphesiz, Allah onların yaptıklarını görüyor. Onlar ölümü kesinlikle istemeyeceklerdir, çünkü ahirette karşılarına çıkacak olan kendi el ürünlerinin birikimi onlara ne sevap ümidi vermekte ve ne de azaptan kurtuluş güvencesi sağlamaktadır, tersine onları orada bekleyen akıbet azaptır, üstelik yüce Allah zalimleri ve onların işlemiş oldukları amelleri iyi bilmektedir. Sadece bu kadar değil, Yahudinin başka bir karakteristik huyu daha var, Kur'an-ı Kerim. Onları, insanların hayata en düşkünü, puta tapanlardan bile daha tutkunu olarak bulacaksın ifadesiyle bu huyu azarlayan, hor görme ve aşağılama yağmuruna tutan bir üslupla dile getiriyor. Hangi tür hayat olursa olsun, bu hayatın onurlu ve seçkin düzeyde olması asla önemli değil, hayat sadece, böylesine azar ve aşağılama bombardımanına tutulmuş bir hayat da olabilir, varsın kurtların ve böceklerin yaşadığı hayat olsun, hayat, o kadar. Karşımızda Yahudi var, o, geçmişinde de, şimdiki zamanında da, geleceğinde de hep aynıdır, başına çekiç ineceğini görünce hemen bayı öne eğiverir, ancak çekiç ortadan kaybolunca başını kaldırır, korkaklıktan ve yaşama hırsının aşırılığından dolayı alnı öne eğiktir, hangi tür hayat olursa olsun, onun için fark etmez, tekrar okuyalım.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 Her biri bin yıl yaşatılsın ister, çünkü onlar, Yüce Allah'ın karşısına çıkmak istemezler ve kendileri için bu hayatın dışında başka bir hayat olduğu akıllarının ucundan bile geçmez. İnsan dünya hayatının başka bir hayatla birleşmediğini düşününce, yeryüzünde geçirilen sayılı saatlerin ve nefeslerin başka bir dünyada devamı olduğuna ihtimal vermeyince bu hayat ne kadar kısa ve ne kadar dar çerçeveli olur. Ahiret hayatına inanmak bir nimettir, imanın kalbe akıtmış olduğu bir nimet, yüce Allah'ın geçici, zavallı, kısa süreli, fakat geniş hayalli insan fertlerine bağışlamış olduğu bir nimet. Bu sonsuzluğa geçiş kapısını yüzüne kapatan insanın ruhunda mutlaka hayatın özü eksik ya da silik olur, buna göre ahirete inanmak, yüce Allah'ın mutlak adaletine ve dünyada yaptıklarının karşılığını alacağı ilkesine inanmakla sınırı olmayıp, insanın bu dünyada da canlı bir hayat yaşamasının, deyim yerindeyse hayatla dolup taşmasının da kaynağıdır. Bu hayat anlayışı yeryüzü ile sınırlı değildir ve insanı sınırlarının bir genişliğini yalnızca Yüce Allah'ın bildiği özgür ve kalıcı bir dünyaya yükseltir, böylece insanın ruhu ulaşılması en zor olan Allah'ın huzuruna kadar yükselir, yücelir. Okuyacağımız ayetlerde Yüce Allah Hazreti Peygamber'e dönerek Yahudilere meydan okumasını istemekte ve bu gerçekleri tüm insanlığa açıklamasını telkin etmektedir. 97 de ki, kim Cebrail'e düşman olursa ki o Allah'ın izni ile Kur'an'ı, ona inanmayanın elleri arasındaki Tevrat'ı onaylayıcı, müminlere yol gösterici ve müjde kaynağı olarak senin kalbine indirdi. 98 evet, kim Allah'a, onun meleklerine, onun peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bu ayetlerde dile getirilen meydan okumayı okurken Yahudinin başka bir özelliğini, başka bir karakteristik huyunu öğreniyoruz. Gerçekten acayip bir özellik, anlaşılan Yüce Allah'ın kendi bağışlayıcılığının eseri olarak, istediği kuluna vahiy indirmesi olayı bu milleti her tür sınırı aşan bir kin, bir kıskançlık duygusuna düşürmüş, bu kin ve kıskançlık duygusu da onu akılla hiç bağdaşmayan bir çelişkiye sürüklemiştir. Şöyle ki, Yahudiler, Cebrail'in, selam üzerine olsun, Yüce Allah'tan vahiy alarak bunu Peygamberimize indirdiğini öğrendiklerinde Peygamberimize karşı kin ve hınç derecesine varan şiddetli bir düşmanlık besledikleri için bu kin ve hınçları onları şu gülünç hikayeyi ve şu dayanaksız bahaneyi uydurmaya sürükledi. Bu komik iddialarına göre Cebrail onların düşmanı idi, çünkü o dünyaya helak, yıkım ve acı indiriyor. İşte onlar peygamberimize onun bu dostuna karşı duydukları antipati yüzünden inanmıyorlardı. Eğer peygamberimize vahi indiren Melek Mikail olsaydı, Resulullah'a inanacaklardı Çünkü Mikail dünyaya bolluk, yağmur ve bereket indiriyordu. Bu varsayım son derece gülünç bir aptallıktan başka bir şey değildir fakat kin ve hınç duyguları insanı her çeşit aptallığa sürükleyebilir öyle olmasaydı Yahudilerin Cebrail'e düşman kesilmeleri için ne sebep olabilirdi Cebrail onların lehlerine ya da aleyhlerine çalışan bir insanoğlu değildi ayrıca yaptıklarını da kendi isteği ve kararı sonucunda yapmıyordu o yüce Allah'ın kendisine emrettiklerini yapan onun hiçbir emrine karşı gelmeyen itaatkar bir kuldu sadece. De ki, Allah'ın izniyle kur, anı senin kalbine indiren Cebrail'e kim düşman olursa. Cebrail'in, Kur'an'ı senin kalbine indirmesi yolunda şahsi bir arzusu, kişisel bir iradesi söz konusu değildir, o, Kur'an'ı senin kalbine indirme konusunda yüce Allah'ın iradesini ve iznini yerine getiriyor, kalp, bu vahiyi algılayan ve algıladıktan sonra kavrayan bir merkezdir, bu kitap, yani Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin kalbine yerleştirilip korunuyor, Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen kalp kavramı genel olarak algılama, idrak etme, gücü anlamına gelir, yoksa şu bildiğimiz vücuda kan pompalayan dört odacıklı et parçası demek değildir, doğal olarak. Yüce Allah bu Kur'an'ı ona inanmayanın önündeki Tevrat'ı onaylayıcı ve müminler için hidayet ve müjde kaynağı olarak senin yani peygamberin kalbine indirdi. Kur'an-ı Kerim kendinden önce inen semavi kitapları genel anlamda onaylıyor. Çünkü bütün semavi kitaplarda anlatılan ilahi din özü bakımından birdir. Bütün ilahi dinlerin temel ilkeleri ortaktır. Kur'an-ı Kerim kendisine açılan ve içeriğine olumlu karşılık veren mümin kalpler için hidayet ve müjde kaynağıdır. Bu nokta, vurgulanarak belirtilmesi gereken bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim, müminin kalbine dirlik ve huzur verir, ona bilgi kapılarını açar, oraya imansız ofarak duyulması mümkün olmayan duygular ve sezgiler enjekte eder, bu yüzden müminin kalbi, Kur'an-ı Kerim'de hidayet bulur, tıpkı ondan müjde veren bilgiler elde ettirilir. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi çeşitli vesilelerle tekrarlar. O, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır, O, mümin bir kavim için hidayet kaynağıdır, O, kesinlikle inananlar için hidayet kaynağıdır, O, müminler için şifa ve rahmet kaynağıdır. Demek ki, hidayet, imanın, takvanın ve kuşkuya yer vermeyen inancın ürünüdür, oysa Yahudiler ne inanıyorlar ne kalplerinde Allah korkusu, takva, taşıyorlar ve ne de yüreklerinde kuşku duymayan bir iman barındırıyorlardı. Bunun sonucunda onlar nasıl ki semavi dinler ve peygamberler arasında ayırım güdüyor idiyseler tıpkı bunun gibi isimlerini ve ne iş yaptıklarını bildikleri Allah'ın melekleri arasında da ayırım güdüyorlardı. Bu tutarsız anlayışlarının sonucu olarak Mikail'i dost biliyorlar, fakat Cebrail'i düşman kabul ediyorlardı. Bu yüzden aşağıdaki ayette, Cebrail'i, Mikail'i, Yüce Allah'ın diğer bütün meleklerini ve peygamberlerini bir arada anarak hepsinin bir olduğunu, bunlardan birine karşı düşman olanın hepsine birden düşman olmuş sayılacağı gibi Yüce Allah'ı da düşman bilmiş kabul edileceğini, buna göre Yüce Allah'ın da kendisini düşman sayacağı ve bunu yapanın kafirler arasında yer alacağı açıkça belirtilmektedir, tekrar okuyalım. Evet, kim Allah'a, O'nun meleklerine, O'nun peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Okuduğumuz ayetler demetinin ilerisinde yine Peygamber Efendimiz'e, salat ve selam üzerine olsun, seslenilerek Kur'an ayetlerini sadece sapık fasıkların inkar edebilecekleri bildirilmekte, böylece kendisine indirilen ayetlerin ve şahsına sunulan açıklamaların doğruluğu bir kez daha vurgulanmakta, bunun yanında gerek vaktiyle Yüce Allah'a ve Peygamberlerine ve gerekse daha sonra bizim Peygamberimize verdikleri sözlerin tutmayan Yahudiler kınanmakta, ayrıca onların ellerindeki Tevrat'ı onaylayıcı olarak gelen Yüce Allah'ın son kitabı, Kur'an-ı Kerim'i reddetmeleri de ayıplanmaktadır. 99 Biz sana öyle gerçekler, açıklayıcı ayetler indirdik ki, onları sadece fasıklar inkar eder. Yüz onlar ne zaman bir ahit yaptılar ise aralarından bir grup onu bozuk bir yana atmadı mı, aslında onların çoğu inanmaz. 101 onlara Allah katından önlerindeki kitabı onaylayan bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerin bir grubu, Allah'ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi onu arkalarına attılar. Kur'an-ı Kerim burada Yahudilerin yüce Allah tarafından indirilmiş olan o açıklayıcı ayetlerin niçin inkar ettiklerini açıklıyor. Bunun sebebi fasıklık ve fıtrat sapıklığıdır. Çünkü aslından sapmamış sağlıklı fıtrat bu ayetlere inanmaktan geri duramaz. Bu ayetler sağlıklı kalbe kendilerini kuşkusuz biçimde kabul ettirecek niteliktedirler. Eğer Yahudiler ya da başkaları bu ayetleri inkar ediyorlarsa bunun sebebi bu ayetlerin inandırıcı ve kanıtlayıcı olmadıklarından değil, inanmayanların sapık fıtratlı ve fasık olmalarından dolayıdır. Bu ayetlerin devamında Müslümanlara ve tüm insanlara dönülerek bu Yahudiler kınanmakta ve onların kokuşmuş özelliklerinden biri daha gözler önüne serilmektedir. Şöyle ki, Yahudiler koyu taasuklarına rağmen farklı arzu ve ihtiraslarının peşine takılmış, duygularında istikrar ve uyum olmayan bir toplumdurlar, onlarda her kafadan bir ses çıkar, ne bir görüşte birleşirler, ne yaptıkları bir antlaşmaya hep birlikte bağlanırlar ne sağlık ve ne de ortak bir kulpa yapışırlar, son derece ırkçı ve egoist olduklarından dolayı Yüce Allah'ın kendilerinden başkalarına yapacağı bağışları kıskanmalarına rağmen aralarında tutkunluk ve dayanışma yoktur, birbirlerinin verdikleri sözlere, girdikleri taahhütlere arka çıkmazlar, herhangi bir yükümlülük altına girdikleri takdirde mutlaka aralarından oyun bozan bir grup çıkarak toplumsal taahhütlerini çiğner,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 Nitekim Yahudiler Tur Dağı'nın eteklerinde Yüce Allah ile aralarında akledilen taahhüde ve daha sonra peygamberleri ile aralarında yapılan antlaşmalara bağlı kalmadıkları gibi son olarak hicret olayının ilk günlerinde peygamberimizle yapmış oldukları antlaşmayı da aralarından çıkan bir grup çiğnemiştir, oysa Hazreti Peygamberimiz Medine'de kalmaları karşılığında onlarla bir takım şartlar içeren ve karşılıklı olarak uyacakları bir antlaşma imzalamıştı, böyle olmasına rağmen Peygamberimize karşı, onun düşmanları ile ilk işbirliği yapanlar, onun getirdiği dine karşı ilk kötüleme kampanyasını açarak Müslümanlar ile yapmış oldukları antlaşmaya aykırı biçimde onların arasında fitne ve bölücülük tohumları ekmeye girişenler onlardı. Yahudilerin bu dostluk anlayışı ne kadar kötüydü, Müslümanlarda ise bunun tam zıddı olan bir dostluk anlayışı geçerlidir. Peygamberimiz bu dostluk anlayışını, bu dayanışmayı şu sözleriyle anlatıyor. Müslümanlar kanlarını birbirlerine bedel sayarlar, onlar başkalarına karşı tek bir eldirler, en zavallıları bile ortak yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışır İmam-ı Ahmet. Evet, Müslümanların en zavallısı bile ortak yükümlülüklerine sahip çıkar, hiçbir Müslüman yapmış olduğu antlaşmayı önemsiz görmez, hiçbir Müslüman kesinleşmiş taahhüdünü çiğnemez. Nitekim vaktiyle İslam ordusu komutanlarından Ebu Ubeyde B, Cerrah, Halife Hazreti Ömer'e Allah her ikisinden de razı olsun, bir yazı yazarak İslam ordusundaki kölelerden birinin Irak halkına eman, can güvenliği, sözü verdiğini bildirdi ve bu hücum karşısında ne yapması gerektiğini sordu, Hazreti Ömer de kendisine cevap olarak şunları yazdı, Yüce Allah vefakarlığa, verilmiş söze bağlılığa büyük önem verdi, verdiğiniz sözleri yerine getirmedikçe vefakar olamazsınız, buna göre Irak halkına verilen sözü tutunuz ve onlara artık ilişmeyiniz. İşte onurlu, sağlam karakterli ve dayanışmalı cemaatin karakteristik özelliği budur, ayrıca fasık Yahudilerin ahlakı ile samimi Müslümanların ahlak anlayışları arasındaki fark da budur, okumaya devam ediyoruz.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 Bu davranış, Yahudilerin yaptıkları her antlaşmayı aralarından çıkan bir grubun çiğnemesine örnek oluşturur, oysa Yüce Allah'ın kendilerinden almış olduğu kesin sözün şartlarına göre, Yüce Allah tarafından gönderilecek her peygambere inanacaklar, destek verecekler ve saygı göstereceklerdi. Oysa Allah, c, c, katından kendilerine önlerindeki Tevrat'ı onaylayıcı bir kitap olarak Kur'an gelince, bu sözlerini önemsemeyerek, kendilerine kitap verilmiş olanların bir grubu, Yüce Allah'ın kitabını arkalarına attı, bu ayetteki Allah'ın kitabını arkaya atma eylemi hem Peygamberimizin geleceğini müjdeleyen Tevrat'ın bu yoldaki açıklamalarını reddetmiş olmalarını ve hem de yeni Peygamberin getirmiş olduğu yeni kitabı reddetmiş olmalarını bir arada ifade eder. Ayrıca bu ayette gizli bir alaya alma ifadesi, ince bir espri vardır. Bu alaycı anlam, Allah'ın kitabını arkalarına atanların aynı zamanda kendilerine kitap verilenler olması biçimindeki ifadede saklıdır. Gerçekten eğer Allah'ın kitabını arkalarına atanlar, cahil putperestler olsaydı, bu hareket bir dereceye kadar anlayışla karşılanabilirdi. Fakat burada kendilerine daha önce kitap verilmiş olanların kitabı arkalarında, arkalarına attıklarını görüyoruz. Onlar ki, peygamberlik ve peygamberler hakkında öteden beri bilgi sahibi olan, hidayette ilişkili ve ışığın ne olduğunu görmüş kimselerdi. Peki, buna karşılık ne yaptılar? Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Doğaldır ki, bu ifadeden maksat onların bu kitabı inkar etmeleri, onunla amel etmeye yanaşmamaları, onu gerek düşünce ve gerekse pratik hayat alanlarından uzak tutmuş olmalarıdır. Fakat ayette kullanılan somutlaştırıcı ve tasvir edici anlatım tarzı, anlamı zihinsel çerçevenin dışına çıkararak algısal çerçeveye dönüştürüyor, Yahudilerin eylemini, maddi bir hareket aracılığı ile hayalimizde canlandırıyor, bu eylem, etrafa dalga dalga körlük ve inkarcılık yayan, kalabalık ve aptallık köpüren, edepsizlik ve küstahlık taşan iğrenç ve gülünç bir manzara halinde somutlaşıyor, İnsan hayali bu çirkin hareketin görüntüsünden uzun süre kurtulamıyor, yani Yüce Allah'ın kitabını arkaya atan ellerin somut hareketi. Sonra ne oldu, yani önlerinde bulunan Tevrat'ı onaylayan Yüce Allah'ın kitabını, Kur'an'ı arkalarına attıktan sonra ne oldu, acaba bundan daha iyisine mi sığındılar, acaba içinde hiçbir kuşku bulunmayan bir gerçeğe mi başvurdular, yoksa Kur'an-ı Kerim'in onayladığı kendi kitaplarına mı sımsıkı sarıldılar dersiniz, hayır, bunların hiçbiri olmadı, onlar hiçbir değişmez gerçeğe dayanmayan karanlık efsanelerin peşine takılmak için Yüce Allah'ın kitabını arkalarına attılar, okuyoruz. 102 Yahudiler Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurduğu sözleri uydular, oysa Süleyman kafir olmadı, fakat insanlara büyücülük öğreten o şeytanlar kafir oldular, Babil'de yaşayan Harut ile Marut adındaki iki meleğe böyle bir şey indirilmiş değildi. Oysa bu iki melek, biz bir imtihan vesilesiyiz, sakın kafir olma, demedikçe hiç kimseye bildiklerini öğretmiyorlardı, fakat bunlar o iki melekten karı ile kocasının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı, ama onlar Allah'ın izni olmadıkça bu büyü ile hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine yararlı olacak olanı değil, zararlı olanı öğreniyorlardı, oysa onlar büyüyü satın alanın ahirette hiçbir nasibi olamayacağını biliyorlardı, karşılığında benliklerini sattıkları şeyin ne kadar fena olduğunu keşke bilselerdi. 103 eğer onlar iman edip Allah'ın yasaklarından sakınsalardı, Allah katında elde edecekleri sevap daha hayırlı idi, keşke bunu bilselerdi. Yahudiler, Yüce Allah'ın ellerindeki Tevrat'ı onaylayıcı olarak indirmiş olduğu kur ana arka dönerek şeytanlar tarafından Hazreti Süleyman'ın hükümranlık gücü hakkında anlatılan hikayelerin ve yine onlar tarafından Süleyman, hakkında düzülen halkı yanıltıcı söylentilerin peşine takılmışlardı. Bu şeytanların halk arasında yaymaya çalıştıkları söylentilerin özü şuydu, Hazreti Süleyman bir büyücü idi, o iradesine boyun eğilmişti hayvanları ve doğal güçleri, bildiği ve kullandığı büyü yolu ile emri altına almıştı. Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman'ın, selam üzerine olsun, bir büyücü olduğunu şu ifade ile reddediyor. Süleyman kafir olmadı. Bu ayet, Hazreti Süleyman'a yakıştıramadığı fakat şeytanlarda varit gördüğü büyüğü ve onun kullanımını kafirlik sayar gibidir. Fakat o şeytanlar kafir oldular, onlar insanlara büyücülüğü öğretiyorlardı. Bu ayet, daha sonra büyücülüğün, Yüce Allah C, C tarafından Babil kentinde yaşayan iki meleğe, yani Harut ile Maruf'a indirilmiş olduğunu reddediyor. Babil'de yaşayan Harut ve Marut adındaki iki meleğe böyle bir şey indirilmiş değildi. Anlaşılan ortada bu iki melekle ilgili bir hikaye vardı, Yahudiler ya da şeytan bu iki meleğin büyücülüğü bildiklerini, onu halka öğrettiklerini iddia ediyor ve bu sanatla ilgili bilginin onlara Allah tarafından indirildiğini yayıyorlardı, İşte Kur'an-ı Kerim bu iftirayı, yani büyücülüğün bu iki meleğe indirildiği iftirasını da yalanlıyor. Ayette daha sonra bu işin iç yüzü anlatılıyor, buna göre bu iki melek bizim bilgimizin dışında kalan bir hikmetin sonucu olarak insanlar için bir imtihan, bir deneme vesilesi olarak bulunuyorlar ve büyücülüğü öğrenmek amacı ile kendilerine başvuran herkesi peşinen uyarıyorlardı. Oysa bu iki melek, bizler bir imtihan vesilesiyiz, sakın kafir olma demedikçe hiç kimseye bildiklerini öğretmiyorlardı. Bir kere daha görülüyor ki, Kur'an-ı Kerim büyücülüğü, bunun öğretilmesini ve kullanılmasını kafirlik sebebi sayıyor ve bu hükmü Harut ve Marut adlı meleklerin ağzından dile getiriyor. Fakat bu yoldaki uyarıya ve yol göstermeye rağmen bazı kimseler bu iki melekten büyücülük öğrenmekte ısrar ederler, o zaman böylelerinin bir kısmı, kendilerini bekleyen fitneye uğramaktan yakayı kurtaramıyor. Fakat onlar iki melekten karı ile kocasının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Burada Kur'an-ı Kerim'in hemen öne atılarak İslam düşüncesinin temel ilkelerinden birini belirlediğini görürüz. Söz konusu temel ilkeye göre şu gördüğümüz evrende Yüce Allah'ın izin vermediği hiçbir gelişme meydana gelmez. Ama onlar Allah'ın izni olmadıkça bu büyü ile hiç kimseye zarar veremezler. Demek ki, ancak Yüce Allah'ın izni ile sebepler etkilerini meydana getirebilir, ürünlerini ortaya çıkarabilir ve sonuçlarını gerçekleştirebilirler, bu ilke müminin vicdanında son derece belirgin hale gelmesi gereken genel bir İslam düşüncesi kuralıdır, bu kuralın ilk bakışta akla gelen ilk uygulama örnekleri şunlardır. Eğer elini ateşi uzatırsan elin yanar. Fakat bu yanma eylemi ancak yüce Allah'ın izni ile gerçekleşir. Sebebine gelince, gerek ateşe yakma ve gerekse eline yanma yeteneği sunan Allah'tır. Buna göre yüce Allah yalnız kendi dileğine bağlı özel bir hikmetin sonucu olarak bu yakma ve yanma eylemlerine izin vermeyeceği zaman bunların bu özelliklerini gidermeye kadirdir. Tıpkı Hazreti İbrahim, selam üzerine olsun olayında. Olduğu gibi. Karı ile kocanın arasını açan büyücülük işinde de durum aynıdır, büyücülük sanatı söz konusu etkisini ancak Yüce Allah'ın izni ile meydana getirebilir, eğer Allah kendi dileğine bağlı özel bir hikmetin sonucu olarak bu işe izin vermek istemezse büyücülüğün söz konusu etkisine engel olabilir. Bizim etki ve sonuç olarak algıladığımız, bu nitelikleri ile bilgi alanımızda yer tutan diğer bütün olaylarda da aynı kural geçerlidir. Her faktör, etkileme yeteneğini Yüce Allah'ın izni ile sağlamıştır ve söz konusu etkiyi bu izne bağlı olarak gösterebilir. Yüce Allah C, C dilediğinde ona etkileme fırsatı verebileceği gibi isterse bu etkiyi durdurabilirdi. Kur'an-ı Kerim, daha sonra Yahudilerin ya da şeytanların karı ile koca arasını bozmak için öğrendikleri bilgilerin niteliğini belirliyor, bu bilgiler, onların kendileri hakkında iyi değil, kötü şeylerdir. Onlar kendilerine yararlı olacak olanı değil, zararlı olanı öğreniyorlardı, söz konusu kötülüğün hiçbir yarar içermeyen katıksız bir zarar olması için kafirlik sebebi olması yeterlidir, okuyoruz, oysa onlar büyücülüğü satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı. Onlar büyücülüğü satın alan kimsenin ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı, İnsan bu büyücülüğü benimseyip satın alınca ahiretteki bütün nasibini, bütün birikimini yitiriverir. Eğer bu kimseler bu alışverişin mahiyetini bilselerdi, benliklerini ne fena bir şey karşılığında sattıklarını anlarlardı. Karşılığında benliklerini sattıkları şeyin ne kadar fena olduğunu keşke bilselerdi, eğer onlar iman edip Allah'ın yasaklarından sakınsalardı, Allah katında elde edecekleri sevap daha hayırlı idi, keşke bunu bilselerdi. Bu sözler, Babil'deki iki melekten büyücülük öğrenen ve şeytan tarafından Hazreti Süleyman'ın hükümdarlık yeteneği hakkında uydurulan söylentilere kapılanlar için geçerlidir. Bu kimseler Yüce Allah'ın kitabını arkalarına atarak bu tür batıl ve zararlı bilgilere kendilerini kaptırmış olan Yahudilerdir. Sihir. Sözlerimizin burasında büyücülükten, karı ile kocasının arasını açan ve Yahudileri peşinden sürükleyerek Yüce Allah'ın kitabını arkalarına atmalarına yol açan sanat hakkında birkaç söz söylememiz gerekir. Öteden beri bazı kimselerin bilimsel olarak mahiyetleri henüz ortaya çıkarılamamış bir takım yeteneklere sahip oldukları, bir takım özellikler taşıdıkları hep müşahede edile gelmiştir. Söz konusu yeteneklerin bazılarına bir takım adlar verilmiş, fakat ne mahiyetleri ve ne de metodları belirlenememiştir. Mesela şu, telepati, dediğimiz zihinler arası uzaktan etkilenme olayının özü nedir, nasıl meydana gelir, herhangi bir insan, normal olarak sesin ve bakışların ulaşamayacağı kadar uzak bir mesafede bulunan başka bir insanı nasıl çağırabilir ve aralarındaki uzaklıklar ve fiziki engeller ortadan kalkmadan karşı taraftan nasıl cevap alabilir? Peki şu, hipnotizma, olayı nedir, nasıl meydana geliyor, nasıl oluyor da bir irade başka bir iradeye egemen oluyor, bir düşünce başka bir düşünce ile ilişki kuruyor, bu sırada taraflardan biri diğerine mesaj gönderiyor ve karşı taraf sanki bir kitabın sayfalarını okuyormuş gibi kendisine gönderilen mesaja cevap veriyor. Pozitif bilimin günümüze kadar varlıklarını kabul ettiği bu esrarengiz güçler hakkında söyleyebildiği tek söz bunlara bir takım isimler takması olmuştur, fakat bu güçlerin ne olduğu ve bu olayların nasıl meydana geldiği hususunda hiçbir şey söyleyememiştir. Pozitif bilimin kuşku ile karşıladığı daha pek çok olay var, bu kuşkuya söz konusu olaylar hakkında yeterince gözlem verisi sağlayamadığı için onları kabul etmemesinden ya da bu olayları deney alanına sokacak uygun metodlar bulamamış olmasından ileri geliyor. Mesela şu geleceği haber veren rüyalar olayını düşünelim, her türlü ruhi gücü inkar etmeye kalkışan ise, Freud bile bu tür rüyaları inkar edememiştir. Nasıl oluyor da meçhul bir gelecek ile ilgili bir rüya görüyorum da bir süre sonra bu ileriye dönük rüyam aynen gerçekleşiyor? Ya şu gizli ve henüz adı bile konulamamış duygular olayına ne demeli? Nasıl oluyor da bir süre sonra belirli bir olayın olacağını ya da belirli bir şahıs az sonra geleceğini hissediyorum da beklediğim şey bir süre sonra şu ya da bu şekilde sahiden gerçekleşiyor. Sırf pozitif bilim henüz bu tür güçleri deney alanına aktaracak uygun metodlar geliştiremedi diye insan denen varlıkta bulunan bu tür meçhul yetenekleri, güçleri bir kalemde reddetmek, aslında bilimsel kılıflı bir egoizmden, bir şımarıklıktan başka bir şey değildir. Bu demek değil ki, her türlü hurafeye teslim olalım ve karşımıza çıkan her çeşit masalın peşinden gidelim, bu konuda tutulacak en sağlıklı ve en ihtiyatlı yol insan aklının bu tür bilinmezler hakkında esnek bir tutum benimsemesidir. Yani bu tür esrarengiz güçleri ne mutlak olarak reddetmeli ve ne de gözü kapalı bir şekilde kabul etmeliyiz, böylece insan aklı elindeki metodlarla bu metodları geliştirerek şimdi kavraya bu tür güçleri kavramayı başarmalı ya da söz konusu meselelerin, kapasitesini aştığını itiraf ederek yeteneklerinin sınırlarını tanımalı ve şu evrendeki bilinmez güçlerin ve olayların varlığını kesinlikle onaylayarak tutumunu ona göre ayarlamalıdır. İşte büyücülük bu tür olaylardandır, şeytanların insanlara öğrettiği belirtilen esrarengiz bilgiler de bu tür olaylardandır, uzaklardaki başka insanlara mesaj ulaştırma ve gerek duygu ve düşünceleri gerekse cansız maddeler ile canlı organizmaları etkileme olayları da büyücülüğün değişik bir biçimi olabilir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in attıkları ipler ve sopalar onların büyülerinin sonucu olarak kendisine yürüyorlarmış gibi göründü. Taha Suresi 66 ayetinde, Firavun'un büyücüleri tarafından yapıldığı anlatılan gösteriler hiçbir gerçek tarafı olmayan bir hayal oyunundan ibaretti. Fakat bunun öyle olması bu tür bir etkinin karı ile kocanın ya da iki samimi dostun arasının bozulmasına yol açmasına engel değildir. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi her ne kadar metodlar, araçlar, etkiler, sebepler ve sonuçlar yüce Allah'ın izni olmaksızın meydana gelmez ise de tepkilerin etkilerden doğduğu da bir gerçektir. Bu arada acaba Harut ile Marut adındaki bu iki melek kimlerdi ve hangi dönemde Babil kentinde yaşadılar? Bir defa bunların hikayesi Yahudiler tarafından biliniyordu. Çünkü bu olaya işaret eden yukarıdaki ayeti ne yalanladılar ve ne de ona itiraz ettiler. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kısaca değinilerek geçilen daha başka olaylar da vardır. Söz konusu olaylar muhatapları tarafından bilindiği için bu olaylara kısaca değinilir inmek, gözetilen amacı gerçekleştirmek için yeterli sayılmıştır. Bu tür olaylar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi gerektiren bir sebep yoktur. Çünkü amaç, olayın ayrıntıları değildir. Ben de elinizdeki bu tefsir kitabında bu iki melek hakkında bize ulaşan çok sayıdaki rivayete dalmak istemiyorum. Çünkü bunlar içinde hiçbir araştırma ürünü ve güvenilir rivayet yoktur. İnsanlık tarihi boyunca her dönemde insanoğlunun durumuna ve idrak düzeyine uygun birçok ibret verici ve imtihan vesilesi niteliği taşıyan olaylar yaşanmıştır, buna göre insanın iki melek ya da iki iyi insan şekline bürünmüş bir imtihan vesilesiyle karşılaşması şaşılacak kadar olağanüstü bir durum değildir, zira buna benzer daha nice ibret verici olaylar, harikuladelikler ve çeşitli imtihan türüyle karşılaşmıştır insanoğlu bugüne kadar, o insanoğlu ki simsiyah bir gecenin koyu karanlıkları arasında sürekli biçimde ilahi meşalenin parıldayan ışınları peşinde emeklemekte, yürümekte ve koşmaktadır uzun bir geçmişin gerisinde kaldıkları için bize göre belirsiz olan meselelerin peşine takılacağımıza bu ayetlerde yer alan açık hükümlü ve belirli anlamlı kavramlar üzerinde durmamız daha yerindedir. Burada, Yahudilerin, Yüce Allah'ın kesin doğruları içeren kitabını arkalarına atarak masalların peşine düşmekle sapıklığa düştüklerini, bunun yanında, büyücülüğün bir tür şeytan işi olması yüzünden insanın kınanmasına ve ahiret tüm nasibini ve birikimini kaybetmesine yol açan bir kafirlik sebebi olduğunu bilmemiz bizim için yeterlidir. KİBLENİ -E değiştirilmesi ve buna bağlı gelişmeler. Okuyacağımız ayetlerde Yahudilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik desiselerinin ve hilelerinin açıklanmasına devam ediliyor. Müslüman cemaat, onların oyunları ve entrikaları, Müslümanlara dönük içlerinde gizledikleri kin ve kötü duygular, onlar için hazırladıkları tuzaklar ve yıkımlar konusunda uyarılıyor. Yine Müslüman cemaate, gerek söz ve gerekse davranış bakımından ehli kitabın bu kafirlerine benzememeleri telkin ediliyor, bu ayetlerle Allah c. c. Yahudilerin İslam birliği aleyhinde hazırladıkları fitne, oyun, dizays, komplo, maksatlı söz ve davranışların ardından saklı olarak gerçek sebep ve niyetler Müslümanlara açıklanıyor. Bilindiği gibi İslamın ortaya çıktığı ortamın şartları uyarınca, Müslüman cemaati kuşatan şartlar ve gelişmelere bağlı olarak bu dinin bazı emir ve yükümlülükleri değişikliğe uğruyor, yürürlükten kalkıyordu. Anlaşılan Yahudiler bu durumu bahane ederek söz konusu emir ve yükümlülüklerin kaynağı hakkında kuşku uyandırmaya çalışıyor ve Müslümanlara, eğer bu emir ve yükümlülükler Allah'tan gelselerdi, yürürlükten kaldırılmaktadır daha önceki emri bozan ya da değiştiren yeni bir emir verilmezdi, diyorlardı. Özellikle hicretten 16 ay sonra gerçekleşen kıblenin Beytül Mukaddes'ten Kabe'ye döndürülmesi olayı sırasında bu kampanya iyice şiddetlendi. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz, salat ve selam üzerine olsun, hicretten sonra Yahudilerin kıblesi olan Beytül Mukaddes'e dönerek namaz kılmaya başlamıştı. Yahudiler bu olayı gerekçe göstererek dinlerinin gerçek din ve kıblelerinin gerçek kıble olduğu propagandasına hız verdiler, bu yüzden Peygamberimiz kıblenin Beytül Mukaddes'ten Kabe'ye döndürülmesini arzu ediyor, fakat bu arzusunu açığa vurmuyordu, bu surenin ileride okuyacağımız ayetlerinde görüleceği üzere Peygamberimizin vicdanını sürekli biçimde etkileyen bu dileği nihayet Yüce Allah tarafından kabul edilerek kıblenin yönü Kabe'ye, yani onun arzuladığı yöne doğru döndürüldü. Bu değişiklik Yahudilerin önemli bir silahının etkisiz hale gelmesi sonucunu doğurduğu için, bu önemli gerekçeyi kaybetmek çok ağırlarına gitmişti. Bu yüzden, Müslümanlara yönelik aldatıcı bir propagandaya girişerek Peygamberimizin buyruklarının kaynağı ve kendisine vahiy geldiğinin doğruluğu hususunda şüphe uyandırmaya yönelmişlerdi. Başka bir deyimle Yahudiler, oklarını Müslümanların vicdanlarındaki imanın temeline yönelterek onlara şöyle diyorlardı, eğer Beytül Mukaddes'e yönelmek yanlış ve geçersiz idiyse, o takdirde bunca zaman kıldığınız namazlar ve yaptığınız ibadetler boşa gitti, eğer oraya yönelmek doğru ve yerinde idiyse o zaman başka bir yöne dönmenin gerekçesi nedir? Yani Yahudiler, oklarını Müslümanların vicdanlarında bulunan yüce, önce Allah'tan sevap alacakları hakkındaki güven duygusunun temeline, hatta her şeyden önce Peygamberimizin rehberlik yeteneğine beslenen güven duygusunun temeline yöneltmiş oluyorlardı. Anlaşılan bu iğrenç ve yanıltıcı kampanya bazı Müslümanların vicdanlarında etkisini göstermişti, nitekim bu Müslümanlar bu konuda Peygamberimize endişe ve tereddüt kokan sorular yöneltmeye ve ondan kanıtlar ve gerekçeler istemeye başladılar, bu durum gerek inancın kaynağına ve gerekse Peygamberimizin liderliğine dair beslene gelen sarsılmaz güven duygusu ile bağdaşmıyordu. Bunun üzerine az sonra okuyacağımız konuyla ilgili ayet inerek daha önce yürürlükte olan bazı hükümlerin kaldırılıp yeni hükümler konmasının gerekçelerini açıklayarak bu konudaki şüpheleri ortadan kaldırdı. Buna göre, bazı ayetlerin ve emirlerin iptali her şeyin en iyisini seçen ve Müslümanlar için neyin yararlı neyin zararlı olduğunu bilen Yüce Allah'ın bir hikmeti sonucudur. Bu ayetin inmesiyle yapılan değişikliklerin ama. Müslümanlara açıklanıyor. Aynı zamanda da Yahudilerin asıl hedefleri konusunda dikkatli olmaya çağrılıyorlardı. Yahudilerin amacı ise Müslümanları iman ettikten sonra tekrar kafirliğe döndürmekti. Bu çirkin amacın kaynağı ise yüce Allah'ın Müslümanları Yahudilere tercih etmesi, son hakki e kitabı kendilerine indirerek rahmet ve faziletini onlara tahsis etmesi ve onları bu yüce göreve atamış olması karşısında duyulan kıskançlıktan başka bir şey değildi. Bu ayetlerde aynı zamanda Yahudilerin söz konusu yanıltmacalarının ardında gizli duran kötü niyet açıklanıyor ve cennetin sırf onların hakkı olduğu biçimindeki kuru iddiaları çürütülüyor. Bu arada iki ehli kitap kesiminin birbirlerine yönelttikleri karşılıklı suçlamalar hatırlatılıyor. Bu suçlamalardan birine göre Yahudiler, Hristiyanların hiçbir gerçeğe dayanmadıklarını ileri sürerlerken, Hristiyanlar da Yahudilerin hiçbir gerçeğe dayanmadıklarını söylüyorlar, ayrıca putperest müşrikler de her ikisinin de gerçekten uzak olduklarını vurguluyorlardı. Bu ayetlerin devamında Yahudilerin kıble olayı arkasına sakladıkları gerçek niyetleri açığa vuruluyor, bu niyetin Yüce Allah'ın evi ve yeryüzündeki ilk mescidi olan Kabe'ye yönelmeyi engellemek olduğu belirtiliyor ve bu davranışın, Yüce Allah'ın mescidlerinde onun adının anılmasına engel olmaya ve söz konusu mescidleri yıkmaya çalışmak anlamına geldiği ifade ediliyor.